Ağabey Allah'a emanet olun. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Değerli Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Bu 19. ayeti okumadan evvel, e, önceki ayetleri de kısaca hatırlatmak istiyorum. Allahu Teala e, münafıkların, e, kafirlerin, müşriklerin, dalalette sapıklıkta olanların vasıflarını e, bir misal ile açıklamaya çalışıyor, açıklıyor. Ne diyordu bu misalde? Meteluhum kemeteli ledistevuka denara onların misali ateş yakan bir gruba benzer ki. Felen me adaa etme ne zaman ki bu ateş yanar da etrafını aydınlatmaya başlarsa, Deheb Allahu binuurihim Allah ceza olarak onların ateşini söndürür ve terakehum fi zulmetin onları da karanlıklarda bırakı verir. La <gülüyor> yubsirun. Onlar da bu karanlık içerisinde asla sağlarını, sollarını görmezler, önlerini, arkalarını görmezler. Summun, bukmun, umyun fehum la yerciun. Evet, onlar sağırdırlar. Dilsizdirler. Kördürler ve onlar asla hakikate gerçeğe dönme dönmeyi istemezler, arzu etmezler, dönmezler. Böyle bir niyetler yoktur. Kusura bakdım hocam. Sağ olasın. Şimdi bu ayetleri almıştık. Şimdi bu 19. ayetten itibaren devam ediyoruz. Eee Allahu Teala'nın vermiş olduğu misal kafirleri ortaya çıkartan, onların özelliklerini, vasıflarını ortaya çıkartan misaline, deyimine artık, misallemesine, örneklemesine bugün devam ediyoruz. Ev kesayyibin minessemâ'i Evet. Onlar gökten boşalan, içinde karanlıklar bulunan, gökten boşalan, içinde karanlıklar bulunan e, bir ra'da benzerler. Ra'd, gök gürültüsü ve e, işte şimşekle beraber e, ortaya çıkan gök gürültüsü demek. Ve barq, barq'ın da tam kendisi şimşek demek. O zaman, ev kesayyibin mine'ssemâin fîhî zulümâtun ve ra'dun ve barq. Yani bir karanlık gecede gök gürülüyor ve şimşekler çakıyor. Şimdi bu insanlar bir ateş yaktılar, etraflarını aydınlatmaya başladığı zaman, ısınmaya başladıkları zaman Allahu Teala geldi bunların ışığı, ateşlerini söndürdü ve bu esnada, bu esnada da aynı zamanda bunların ateşe çok ihtiyaçları var. Çok zifiri bir karanlık içerisinde yağmurlu bir diyelim o da olsun. Gerçi burada geçmiyor ama tasviren söyleyelim. Yağmurlu bir hava olsun ve e, gök gürültüsü var. Şiddetli bir şekilde ve şimşekler çakıyor. Tabii ki bu karanlık, gök gürültüsü, şimşek insanları korkutan bir durum. Ve böyle durumda insanların ihtiyaç duyduğu şey, ateş. Yani en önemli şey ateştir. Çünkü etraflarını gö görmeleri lazım, ısınmaları lazım. Onlar için bir güven kaynağı olacak ateş. En azından e, etraflarını gördüklerinde, e, sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gelebilecek olan tehlikelere karşı biraz daha tedbirli olabilecekler. E, bu yüzden ateş çok önemli onlar için. Ama allah Teala onların ateşini söndürmüştür. Neden söndürmüştür? Çünkü onlar, Hı. Bir hidayet olarak kendisi, kendilerine takdim edilen, bir kurtuluş olarak kendilerine takdim edilen İslam'ı kabul etmemişlerdir. Onun e, kayda değer bir e, nimet olduğunu asla düşünmemişlerdir. Ellerinin tersiyle bu nimeti itmişler, hatta bu nimetin e, varlığına kastetmişler, onu yok etmek istemişlerdir. allah Teala bu insanlara dalalette olan insanlara hidayet nimetini hidayet nurunu gösterdikten sonra bu insanların bu hidayet nurunun değerini bilmemeleri, ellerin tersiyle bunu itmeleri, hatta onun yok olması için düşmanlık etmeleri Allahu Teala'yı gazaba getirir ve Allahu Teala onların nurunu onlardan çekip alır. Yani o hidayeti tamam takip etmiştim size, sunmuştum, önünüze koymuştum. Hadi buyurun. Hidayeti öğrenin, hidayeti erin demiştim. Ama siz neden getirdin bunu diye çıkıştınız Peygamber'e, Resulüme. Onu her türlü kötü ithamlarla itham ettiniz. Ona düşmanlık ettiniz. Dolayısıyla siz bu nimetin kadrini bilemediniz. Öyleyse bu nimeti sizden alıyorum şeklinde bir Cezalandırma gerçekleşiyor burada. Bu cezalandırma da tıpkı ateş yak ateş yakıp da ondan faydalanmak isteyen bir kavmin ateşinin Allah tarafından söndürülmek suretiyle cezalandırılması neyse, hidayet kendilerine geldikten sonra hidayetin değerini bilemeyip hidayete düşmanlık eden Allah'ın hidayetine İslamına Düşmanlık eden insanlardan da Allah'ın hidayeti geri çekmesi ve daha sonra görmeleri gereken gözlerini kör etmesi, duymaları gereken duyularını sağır, sağır hale getirmesi, anlamaları gereken kalplerini mühürlemesi gibi bir takım cezalandırmaları, cezalandırmalarla onları cezalandırması. Ee, işte onların yapmış oldukları bu densizlikten dolayıdır. Bu hatadan dolayıdır. Ee, kadir şinas olmayışlarından dolayıdır. Nimet bilmeyişlerinden dolayıdır. <gülüyor> nimet'i nimeti e, itirazla karşılamalarından dolayıdır. Demek ki takdim edilen nimetin kadri kıymeti bilinmezse Allahu Teala hem o nimetin kadını kıymetini anlayacak duyu organlarını köreltiyor ceza olarak, hem de o nimeti komple oradan çekip alıyor ve insanlar o e, hem kendilerine verilen nimet olarak kendilerine verilmiş olan duyularını kaybediyorlar. Yani bu manevi planda görme, manevi, manevi planda e, hissetme, manevi planda e, işte konuşabilme diyelim ki hakikati söylebilme gibi nimetleri Allahu Teala onlardan almak suretiyle onların kalbini mühürlüyor ve onlar artık gözleriyle, bakan gözleriyle göremiyorlar. Duyan kulaklarıyla gerçeği anlayamıyorlar. E, hisseden kalpleriyle de gerçekleri hissedemez hale geliyorlar. Bir ceza olarak bu gündeme geliyor. Yani günahta ısrar etmek. Hakikati hakikate karşı düşmanlık etmek. Ee, hakikati söyleyenlere karşı düşmanlık etmek <gülüyor> insanda işte bu tür nimetlerin yok olmasına sebep olabiliyor. Bazı insanlar toplumda bakarsınız, cennet ayetlerini söylersiniz hiç ırgılanmaz. Cehennem ayetlerini okursunuz hiç ırgılanmaz. Allah vardır dersiniz, Allah'tan kork dersiniz hiç ırgılanmaz. Öleceksin yarın, tedbir al dersiniz Aman der, hiç ırgılanmaz. İşte bunların tam da, bu insanlar buradaki insanlardır. Kalpleri mühürlenmiştir, gözleri e, perdelenmiştir, kulakları da sağırlaşmıştır bu insanların. Bu Allah'ın bir cezasına muhatap olduklarını e, gösteriyor. Çünkü mesela müşrikler, e, yani ilk müşriklerin durumu böyle değildi. İçlerinden kalpleri mühür olanlar olabilir ama... İlk müşrikler böyle değildi. İlk, ilk müşrikler Kur'an-ı Kerim'i duyduklarında etkileniyorlardı. Etkileniyorlardı. Hatta gece gelip gizli gizli peygamberimizin odasının arkasında onun okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim'i dinleyip anlamaya çalışıyorlardı. Merak ediyorlardı. Ee, orada sunulan enteresan o gerçek gerçeklere e, kulak veriyorlar, e, hayran kalıyorlar ve içlerinde bir öğrenme hissi oluyor ya gerçekten de doğru, bu, bu e, bir e, deli, onların söylediği gibi bir mecnun, bir e, sihre uğramış e, veya işte bir şair e, bunları asla söyleyemez deyip oradan sabaha karşı, sabahın ilk ışıklarıyla beraber evinin e, etrafından uzaklaşıyorlardı. Ama samimiyet vardı o zaman. Yani kafir, müş, kafir veya işte müşrik de olsa samimiydiler en azından. Yani... Hak böyle. Ee, yani... yani kalpleri mühürlenmiş değildi. Gözleri artık perdelenmiş değildi. Ee, Kalplerin mühürlenmesi, gözlerin perdelenmesi, kulakların sağırlaşması aslında e, uzun süre hakikate, hakka karşı e, gerçekleşen inat. inatçı bir tutum sonrasında oluyor. Yani bir insan kendisine verilen İslam nimetinin kadrini, kıymetini bilmez, o nimeti anlamaya çalışmaz, onu, onu yaşamaya çalışmaz ise o insanın gerçekten de artık belli bir dönem sonra kulaklarının hakikati duyması, hakikatten etkilenmesi, şu ayetlerden etkilenmesi, kalplerinin Allah korkusundan titremesi, gözlerinin hakikati görmesi artık söz konusu değildir. Çünkü Allah-u Teala daha dünyadayken bile o e, nimetleri ondan alabilir, onu uzaklaştırabilir ve o farklı bir ortamda, farklı bir e, yerde, böyle işte dinden tamamen uzak bir çevre ve toplum içerisinde kalmak suretiyle e, eski batıl, yanlış yaşam şekline devam eder. Ve bu şekilde e, öldüğü takdirde de artık ahirette onun için bir cennet nasibi söz konusu olamaz yoktur. Yece'lûne asâbî'hum fî ezânihim min's-savâi'i. Onlar öyle bir durumdalar ki bir karanlıktadalar, şimşekler çakıyor ve gök gürlüyor. Muhtemelen gök gürlediği zaman da yağmur da yer, fırtına olur, rüzgar eser. Bunlar da var. Biraz bir şey yapalım, biraz da e, hayal gücümüzü genişletelim. E, ve bunlar bu esnada gök gürültüsünün şiddetinden dolayı Parmaklarını kulaklarına götürmek suretiyle kulaklarının patlamaması için bir hareket içerisinde oluyorlar. Kulakları patlamasın diye parmaklarını kulaklarına götürüyorlar. Çok şiddetli bir şekilde gök var. var. Haveral maut. Ölmemek için bunu yapıyorlar. Yani o kadar şiddetli bir gök gürültüsü var ki bu frekansın yüksekliğinden dolayı insanın canını alabilecek şekilde yani insanın insanı öldürecek şekilde yüksek dereceli, yüksek frekansta bir gök gürültüsü var. Ee, i̇şte böyle bir durumda düşünün parmaklarını kulaklarına koymuş, açtığı takdirde o ses kulaklarını işte beynini parçalayacak ve onu ölmesine sebep olacak. Böyle bir korku içerisinde kap karanlık, gök gürültüsü şimşek yağmur Ortalıkta hiçbir ışık yok, perişan bir hal. Bir çare gerçekten korku dolu, endişe dolu, ürperti dolu bir durum. İşte bunu kim için söylüyor Allahü Vüalya? Kafirlerin bahsetmek için söylüyor, münafıkları, müşrikleri bahsetmek için söylüyor. Onların durumu gerçekten de böyledir. Niçin böyle olmuştur? Çünkü onlar Allah'ın dinini reddetmekle kendilerini Allah'ın nimetinden uzaklaştıran insanlardır. Allah'ın nimeti insanlardan uzak olduğunda artık o insanlarda hiçbir nimet yok demektir. Artık artık o insanlar her ne kadar günlük hayatlarında gülselerde oynasalar da esasen onların durumu gecenin karanlığında fırtınalı bir havada. Şimşekler çakan gökyüzü ile kulaklarının tamamen paramparça ol, e, olacağını düşünen insanların durumu gibidir. Böyle perişanlık vardır. Allah'tan uzak olan insanlarda işte böyle tehlikeli bir e, yaşam, tehlikeli bir ortam, tehlikeli bir durum söz konusudur. Vallaahu muhiy tum bil kafirin. Allah kafirleri her ee, tarafından e, sarmıştır. Yani neyle sarmıştır? Gücüyle sarmıştır. Azabıyla sarmıştır. Onların etrafına çit örmüştür. Aşamayacakları çit, çit örmüştür. Yani Allah'ın kabzası e, içindedir bu insanlar. Asla kaçmaları söz konusu değildir. Ve ee, Allahu Teala her an, istediği her an onların ruhunu kabzedebilir veya e, onlara bir çile, bir azap yaşatmak istiyorsa da onları öldürmeden o azabı onlara yaşatır. Ve Allah buna kadirdir. Allah onları her zaman her yerde artık bir daire, bir çember içerisine almıştır. Bu çemberin dışına çıkmaları yani bu Allah'ın çizmiş olduğu çizgi. E, Çerçeve, daire içerisinden dışarı çıkmaları söz konusu değildir. Allah'ın azabından kaçmaları da asla düşünülemez. Yekadul barhu yektafe ebsâruhum. Şimdi allah Teala burada da bu şimşeği vasfediyor. Bu, o şimşek öyle bir şimşek ki, o kadar parlak ki, bakıldığı takdirde gözleri kör edebilecek bir şimşek. Neredeyse gözlerini kör edecek kadar parlak bir şimşek var. كُلَّمَا عَوَىٰ أَلَهُمَّ شَوْف۪يهِ Buna rağmen bu korku içerisinde oldukları yer emin olmadığından dolayı bu insanlar ne zaman şimşek çaksa bir iki adım ilerleyebiliyorlar. Yani bunlar muhtemelen işte dışarıda bu insanlar evlerine doğru gitmek istiyorlar ama hiçbir yeri görmedikleri için de gidemiyorlar. Şimşek çaktığı anda bir iki adım gidebiliyorlar. Başka yok. Başka zifiri kalan. Hiçbir şey görmüyorlar. Yani bu nedir? Kafirin durumu. Misali. Ve izâ azalem aleyhim kâmı. Ne zaman ki şimşek söner, artık durup ayakta çakılı verirler, bir yere gidemezler. Böyle bir durumdalar. Ve levşâ allâhu lezeheve bisemi'ihim ve efsârehim. Allah delimiş olsaydı işte onların kulaklarını patlatırdı kulaklarını sağır ederdi ve gözlerini kör ederdi o anda. Yani az daha şiddetli yapmak suretiyle onların gözlerini alıverirdi, göz görme duygularını duyularını kaybederlerdi, kulakları da patlar, e, işitme duyularını kaybederlerdi. Ama Allah onu murat etmedi. Yani, niye etmedi? Çünkü allah Teala yine de bir düşünme payı bir e, tövbe etme, geri dönme müddeti, payı onları tanımak istiyor ve tanıyor. İnna Allah'a ala kulli şeyin kadir. Muhakkak ki Allah her şeye kadir olandır. Allah'ın gücü yetmeyeceği bir şey yoktur. Şimdi burada, tabii belki biraz daha geniş olarak açıkladık. Kafirin durumu, e, allah Teala bu vermiş olduğu misal ile, e, açıklıyor. Bu misali tekrar etmek gerekirse kafirin durumu Allah'ın nurunu yani hidayeti İslam'ı kabul etmek istemeyen insanların durumu ıssız bir yerde yolda giderken fırtınaya yakalanan karanlık e, bir yerde e, işte yağmur ve şimşekler altında korku içerisinde yaşayan bir topluluğa benzer ve bu topluluk bir ateş dahi yakabilecek konumdadır. Yaktığı ateşleri de Allahu Teala'nın emri ile söndürülmüştür. Karanlıklar içerisinde kalmışlardır. Gök gürültüsünden dolayı kulaklarını tıkamışlardır. Çünkü açtıkları takdirde o ses, o çığlık diyelim sesi veya o gök gürültüsü yüksek frekanslar onları öldürecek derecede kuvvetlidir. ve bu insanlar ne zaman şimşek çaksa bir iki adım ilerliyor, e, ilerleyebilecek durumdalar. Ne zaman sönse e, oldukları yerde çakılık e, kalıveren cinsten e, insanlardır. E, i̇şte hidayetten uzak insanların tasviri bu. Allahu Teala bu tasviri çok güzel bir şekilde buraya sunmuş. Ve Allah'ın hidayetinden, nurundan uzak olan insanlar demek ki böyle bir çare, perişanlık içerisindeler nasipsizler, e, dünyada da e, bir çaredirler, ahirette de bir çaredirler. Bir çaredirler. Etrafınızda insanlar vardır. Allah'ın dinine uzak insanlar tanıyorsunuzdur. Ve bu insanlar genelde mutlu değillerdir. E, mutlu bir aile hayatları yoktur, mutlu bir e, çevre, eş, dost hayatları yoktur, <gülüyor> mutlu bir iş hayatları yoktur, mutlu bir... Yani... Sıkıntı üzerine sıkıntıdır. Bir, çok basit şeylerden dolayı e, çok büyük bir bunalım içerisindedir bu insanlar. Her ne kadar maddi imkanlara sahip olsalar da e, bu insanlar e, gerçekten e, sıkıntı üzerine sıkıntı yaşarlar. E, hayatlarından memnun değildirler. Dolayısıyla intihar eden e, insanlar da genelde bu grup insanlar içerisinden çık çıkıyor maalesef. Hem okumuş hem aydın hem işte maddi durumu iyi ama buna rağmen e, hayatına kıyabilecek cinsten insanlar oluyor çünkü e, bu baskıya dayanamıyor yani bu burada tasvir edilen baskıya dayanamıyor bu baskı gerçekten Allahu Teala'nın bu baskısı o, o insanlara yönelik bu baskısı onları bir yerde bıktırıyor yani hayattan bıktırıyor her gün aynı şey korku dolu mutsuzluk e, işte Onların yaşam sevincinin tamamen yok olmasına sebep oluyor. en çok İsviçre'de intihar oluyor. Evet. Yani zengin bir ülke olmasına rağmen. İşte bu tasvirde biz onu görüyoruz. Bu tasvir kardeşler şey değil yani bu. Sadece işte bu insanların ahirette görecek oldukları cezayı gösteren bir tasvir değil. Bu tasvir, buradaki tasvir dünyada gerçekleşen bir tasvir. Yani bu insanlar, Allah'ın nurundan, hidayetinden uzak olan insanlar, dünyada e, burada fotoğrafı gösterilen insan türünden insanlardır. Her ne kadar yüzünde gülse de, her ne kadar lüks avaya binse de artık durum değişmez. Onların hayatlarını incelediğimiz zaman e, gerçekten mükemmel, saygın, e, huzur dolu, itminan ve güven dolu bir yaşam olmadığını müçahede etmemiz hiç de zor değil. Tabi insan hür hür iradesiyle bu yaşamı tercih etmiştir. Ve artık yapacak da bir şey yoktur. Kendi tercihidir. Kendi düşen ağlamaz cinsinden bir duruma düşmüştür. Şimdi burada ayın durağımız var. Ayın durağında demek yani mevzu Kur'an-ı Kerim'de ayın durakları vardır. Bir ayın durağından bir ayın durağına belli bir mevzu işlenir. Burada ayın durağı var. Yani burada mevzu bitti. Yani bu ayın duraklarını veya işte tu, cim, la gibi durakları bu İmam mu, ilk Bu ilk Bu ilk gördüğüm kadar. E, var. Yok. ilk değil. E, yedinci ben ayet. Yedinci ayette var. Yedinci ayette var. Bir de burada ben var. Evet. Genelde böyledir. Yani bir sayfa, bir, bir sayfa, bir buçuk sayfa aralığıyla konular değişir. Konular. Yani konu bütünlüğü içeri olan ayetler genelde bir sayfadır, iki sayfadır. Üçüncü sayfadır. En fazla iki sayfadır. Yani bazen bakarsanız bir sayfanın yarısıdır. Oradan Allah-u Teala başka bir konuya geçer. Bu işaretlemeleri yapan da İmam Secavenli'dir. Kendisi oturmuş, bunları yapmış, okuyucu burada mevzunun bittiğini anlasın, yeni bir mevzunun başladığını anlasın diye. Başta e, söyledim mi hocam? 7. ayete kadar e, Memlilerin vasıflarıydı. Değil mi? Ondan sonra da münafıkların, müşriklerin kafilerin vasıflarını verdi. Nereye kadar? İşte buraya kadar. 20'ye kadar. Şimdi burada ne yapacak? Bakalım. Burada da başka bir mevzu var. Bu e, 40, 24 dakikamız olmuş. Yani biraz da vaktimiz var. E, şöyle 45 dakika falan olur inşallah. O yüzden devam edelim. Sıkılmadıysanız. Ya eyyühen nasu يَا اَيُّهَا النَّاسُ اُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Şimdi allah Teala bu sıkıntılı ortamdan insanları çıkartıp, hidayet ortamına ulaştırmak için insanlara hitap ediyor. Ey insanlar! Ya اَيُّهَا Ey insanlar! اُعْبُدُوا رَبَّكُمْ Rabbinize kulluk edin. Rabbinize kulluk edin. Yani Rabbinizin kulu olduğunuzu artık kabul edin. Rabbinizin sizi yaratan Rab olduğunu, sizi rız rızıklandıran Rab olduğunu artık kabul edin. Artık şunu bir şuna bir teslim olun yani bu gerçeği bir kabullenin. Dolayısıyla Rabbinize şükredin. Şükreden, ibadet eden, teşekkür eden, saygın e, bir dil ile Rabbini anan kullardan olun, insanlardan olun. Bu sıkıntıdan çıkın, tasvir etmiş olduğum bu insan türü olmayın. Bedbaht insanlardan olmayın. O Rabbiniz ki, اَلَّذِي Kum Sizi yarattı. Yani sizi yaratmakla aslında Rab olmayı hak etti. Sizi yaratmakla Rab olmayı hak etti. Sizi yaratmakla, etti. Sizi yaratmakla sizin O'na yönelik kulluk yap yapmanızı hak etti. Kulluğunuzu hak etti. Kul olma itirafınızı hak etti. Eğer birine kul olacaksanız, eğer birine kulluk yapacaksanız, eğer kulluk demek aslında nedir? Kulluk demek büyük tanımaktır. Büyük büyük tanımak, kadirşinaz olmak, kadir kıymet bilmek, saygılı olmak, sen bana bu eğiliği yaptın diyebilmek, ben sana teşekkür edebilirim diyebilmek, her türlü nimeti sana borçluyum aslında, Hakkını ödeyemem ben senin diyebilmek. Kulluk bu. Kulluk inanın bu. Namazdır, oruçtur. Bunlar işte bu duyguya bizi yaklaştıran maddi, maddi görünü, yani maddi e, planda görüntüsü olan ama esas faydası iç alemdeki yansımalarıyla gündeme gelen bir takım e, hareketlerdir, bir takım e, aksiyonlardır. Bir takım fiiliyatlardır. Bu asrın insanları e, maalesef ibadetlerin işlevini unuttular. İbadetleri sadece şekil olarak yapmakla kulluk edeceklerini zannediyorlar. Ve gerçekten ibadetleri sadece şekil olarak yapmak çok kolaydır. İbadetleri şekil olarak yapmak çok kolaydır. Yani ben istediğim zaman kıyamda durabilirim. Bu kolay. Ben istediğim zaman rüküye gidebilirim. Bu da kolay. İstediğim zaman secdeye de gidebilirim. Bu da kolay. Ben beş vakit namaz kılabilirim. Bu çok kolay. Mesela bu değil. Mesela ruhun kılması. Ruhun, benliğin, özün, şuurun, hissiyatımızın merkezinin Beyin dağarcığımızla ruhumuzun e, ortaklaşa, Rabbine şuurluca, saygınca, sevgi dolu bir şekilde yönelebilmesidir. Zor olan da budur. Zor olan nefse, nefsi kıyama geçirmektir. Zor olan nefsi rukiye götürebilmektir. Zor olan nefsi secdeye götürebilmektir. Hakiki olarak yani. Kıl beni Yani. Onu kastediyor. Kıl beni eynamaz diyor. Yani beni değiştir diyor. Bana etki et diyor. Ey secde! Ey ruku Ey kıyam! Ey kıraat! Bana etki et. Ben bunu göstermelik olarak yapıyorum. Hiç de bir şey anlamıyorum. Lütfen bana etki et diyor. Yani aslında kasıp bu. Et oradan ne yapıyor? O insan namazın ne manaya geldiğini Hedefinin ne olduğunu anlamış ve bu şekilde namazın kendisine etki etmesini istiyor. Namazı kılıp da geçilmesi gereken bir ibadet olarak telakki etmiyor. Gerçekten de çok doğru bir tespittir bu. allah Teala da bunu ister. Maalesef görüntüde şekil olarak, ibadetler görüntüde şekil olarak değil, ruhe, özbenliğimizde hissederek, Sevgi, saygı ifadeler içerisinde tertemiz bir yürek ile Allah'a yönelmekle ibadetler artık ibadet olur. Namazın kastı, orucun kastı, zekatın kastı. inanın insanı dünyevilikten kurtarmak, fani dünyanın fani emellerinden, fani dünyanın fani nimetlerinden, fani dünyanın fani hedef ve gayelerinden söküp sonsuz ahiret aleminin sonsuz nimetlerini e, işte elde edebilmek için o nimetlere kavuşabilmek için en başta bizi yaratan, rızıklandıran Rabbi bizden razı edebilmek için e, bir ruhi yöneliş olduğu takdirde e, bu ibadetler ibadettir. ibadetlerin özü kastı budur. O yüzden şu deyim yanlıştır. Şu namazı bir kılalım da sırtımızdan yük düşsün. Namaz sırtta bir yük asla değildir. Böyle bir insan... Ha. Yani. Ya şu namazdan bir kılayım da ondan sonra ne yaparsak yapalım rahatlayayım. Namazı kılayıp da rahatlayayım demek çok yanlıştır. Ben namazda rahatlayayım dememiz lazım. Şimdi yani Şimdi peygamberimiz böyle dedi değil mi? Peygamberimiz ne dedi? Erihna ya bilal dedi. Erihne ya Bilal. Yani neyle? Ezzin <gülüyor> ya Bilal. Ezan oku ya Bilal. Daha sonra Erihne ya Bilal. Bizi rahatlat ya Bilal. Ezanla bizi rahatlat diyor. Ezanla davet etmiş olduğun namaz ile bizi rahatlat diyor. Peygamber bunu Bilal'a söylüyor. Rahatlayacağımız bir seansı yaşayalım diyor. Yani manevi bir iklim seansı. Kulun Rabbi ile buluştuğu, iletişime geçtiği, Rabbinin sevgisinin ona oluk oluk attığı bir aslında önemli bir an. ibadet anı. O yöneliş anı. Orada gerçekten hani batıl e, anlayışlarda trans diyorlar ya trans. Transa geçmek. Transa geçmek. Gerçekten de insan, yani bunu yanlış anlaşılmasın bu başka bir dinin te terimidir bu trans olayı. Başka dinlerin yok. He. Evet. Ama biz e, bu trans kelimesini kullanarak aslında bir geçiş yapmamız gerekiyor. Niye doğru? Transın da aslında kelime varması geçiş. Yapma. Evet. Yani geçiş yapma. Yani niye doğru geçiş? Yani <gülüyor> dünyevilikten uhrevile geçiş. Transfer etmek. Dünyanın basitliğinden ahiretin ciddiyetine ulaşabilmek. Dünyanın geçici zevklerinden, geçici sevgisinden, nümayişinden, şaşasından, zevkinden, tadından kurtularak baki, sonsuz e, nimetlere göz atıp, atabilmek, onları isteyebilmek. Dünyanın basit otoritelerini ters, elimizin tersiyle itip esas Allah'ın otoritesini tanıyabilmek. Dünyanın basit nimetleri et, e, önünde eğilmeyi, o nimetleri elde edebilmek için on takla atmayı nokta kadar menfaat için bir kadar eğilme dilerler ya böyle bir şeyi yapmaktan geri durup ulvi değerler adına e, yüksek duygular adına yüksek sevgi, sonsuz sevgi, sonsuz saygı ve sonsuz bir mutluluk içerisinde e, Allah'ın razı olduğu kulların içerisinde mutlu ebedi bir yaşama göz atabilmek bir ibadetteki trans. Bu, bu, bunu yapmak lazım. Yani sahabenin burnunun ucunda cennet tüterdi. O yüzden hani defa yeri geldikçe söylüyorum. Hani sahabe ne diyor? Ben burada şehit olursam ya Muhammed bana ne var? Ne var bana ölsen? Ben bu sana cennet var. Sana cennet var. Sana Allah'ın rızası var. Ebedi olarak sonsuz sonsuz bir şekilde Allah'ın razı olduğu kulların zümresi, zümresinden olarak yaşayacaksın diyor. Bu cevabı alan sahabe savaşın içerisinde atının üzerinde cebinden çıkardığı 3-5 hurmayı bile yiyecek vakit bulamadan bir iki tanesini alıyor, geri kalanını da saçıyor, benim sizi yiyecek vaktim bile yok, diyor. Ve öyle bir dalıyor ki ordunun içerisine, onunla savaşıyor, bununla savaşıyor, kılıçlar, en sonunda şehit oluyor. Yani, bu, yani bunu o hale getiren şey neydi? Acaba biz bugün bu insanın yapmış olduğu bu davranışa ne kadar da aptallık yapmış olarak değerlendirmelerimiz bizim Müslümanlığımıza yakışıyor mu? Sahabe böyle yakıştırmadı ki. Sahabe yazık oldu ya. Ne gerek vardı canım gittin kendini öldürdün. Bak dünyada yaşayabilirdin. Şu nimetlerden faydalanabilirdin. Bak geride çoluk çocuk bıraktın. Hanım bıraktın, ev bıraktın, saray bıraktın, tarla bıraktın, arazi bıraktın. Niye böyle yaptın? Yaşayabilirdin daha yaşında gençti. Evde iki üç tane hanımın da vardı gibi. Diye söylemeler geliştirebiliyoruz. Halbuki sahabe öyle geliştirmedi. Halbuki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun bu davranışını tebrik etmişti. Yani ibadetteki ruh bu. Hanzala mesela. Hanzala evlendiği ilk gece gerdekteyken peygamberimizin göndermiş olduğu tellan haydin cihada diye çağırıyor daha yıkanmadan evden fırlıyor, cihada katılıyor, şehit oluyor ve hanımı üzgün abdest almadan, gusül abdest almadan diyor şehit olduruyor. Peygamberimize diyor ki, çok ağlıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem niye ağlıyorsun diyor bu kadar. Senin kocan şehit oldu. Niye bu kadar ağlıyorsun? Perşembe günü. Ben diyor onu ağlamıyorum. Hanzala diyor gusül abdesti almadan çıktı diyor. <gülüyor> göndermiş olduğun tellalı duyar duymaz evden fırladı diyor. Peygamber diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem gökte melekler altın taslarla onu yıkıyorlardı. Niye böyle bir şey yaptılar diye ben şaşırıyordum. Ha, Manası buymuş diye söylüyor. Şimdi yani e, ibadet ruhu bu. İbadet ruhu bu. O yüzden Allah yolunda cihat eden Cenneti arzulayan, canını cennet karşılığı Allah'a satan, Allah'tan aldığını yine Allah'a vermek düşüncesiyle dünyanın değişik bölgelerinde şehit olmak kayesi, zulmü kaldırmak, zalimin karşısında göğsünü siper edip mazlumları için gayret sarf eden insanları asla terörist olarak nitelendirerek onları, onlara zulmetmiş olmayalım bu Cihad sadece evet. şey diye yani emniyetin maruf ney, ney mümkün ki iyiyi evnede kötülükten nehiletmek Şurada bir cihattır yani tabi Cihadı... ilim ilim şu anda mesela cihada gidersin işte düşmanlar karşı benim... savunma amacı vardı şey vardı o peygamberinin hayatı ile ilgili bir kitap okuyorum da peygamberimizin yapmış olduğu savaşlar evet. ömrü hayatında bir günün 7-8 saatmiş. Onun dışında sahabelerin e, hepsi e, Emre Gül Marum Nemli'yi münkar yapmak için. Yok ee, peygamberimiz peygamberimizi katıldığı savaş sayısı 30'u geçiyor. 30'u 30 geçiyor. 30'u geçiyor. Süre Süre, 8 saat mi? Değil, değil. Kesinlikle değil. Yani peygamberimiz öyle kuşatmalarda kaldı ki 15 gün mesela. 15 gün süren kuşatmalarda kaldı peygamberimiz. Uhud i̇şte Savaşı'da beni Kurayzeye kuşattı. 15 gün sürdü. Yani o kendisi katılmıyor bu şey bu 30'a yakın, 30'a yakın Bedir. kazve var ve bunların çoğuna katılmış peygamberimiz. Yani başlıcaları onlar tabii, onlar da katılmış. Ama bunları hani hepsi toplasan. 8 saat eder demek çok 2 yanlış. 2 ay gibi ya hepsini toplasın. 2-3 ay gibi ya. 23 yıllık peygamber. Ben öyle bir yerde buldum. 23 yıllık peygamberlik hayatında. 2 ay. Cihat önemli olan şudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ee, sahabesi bir an dahi cihatsız durmamıştır. Nefis de cihat. Nefis de cihat değil. Bildiğimiz savaş. Bildiğimiz savaş. Hiç durmamıştır. Hiç durmamıştır. Yani ordu gelmiş, gitmiş, gelmiş, gitmiş sürekli. Ya kolay değil yani siz 23 senede <gülüyor> bugünkü İspanya, dün Endülüsü'ne ulaşmışsınız. Yani. E, e, tamam da bu yani çok uzun bir şey değil. Yani ta oralara çok kısa bir süre içerisinde ulaşmışsınız. Peygamberin zamanında e, Rum ve Fars devletleri çökmüştü. Bunlarla defalarca savaşlar yapıldı. Bütün, bütün Arap Yarımadası e, müşriklerden temizlenmişti. Sadece Yahudilerle yapılan e, savaşlar e, var. Yani Beni Kuraze, Ben'im Kaynuka, e, Hayber ve Tebük seferleri sadece Yahudiler için yap Yani Yahudilerin üzerine yapılmıştır. Onlar e, hain olduklarından dolayı. E, Hayber'de Peygamber Efendimiz'i var mı? bunlar. Bunlar büyük savaş, büyük savaş. Yani hepsinde hayber. Ordu komutanı değil o savaşta. Şimdi şey... peygamberin olup olması önemli. Değil. Bu savaşı kim istiyor? Kim emre diyor? Peygamber. Bu ordu komutanını oraya kim götürüyor? Orduyu kim efendim Medine'den toplayıp saf saf halinde cihada gönderiyor peygamber. Dolayısıyla peygamber yani e, cihat peygamberidir. Peygamberin bu vasfını gö yani görelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cihat peygamberidir. E, bunu Hristiyanlar, misyonerler işte Yahudiler e, di İslam dine kılıç dini falan diye isim takmışlar. Kılıç doluyla insanları İslam sokmuşlar diye düşünüyorlar. İslamiyet kılıç dini değil. değil mi? Daha çok yani davet İs yayılıyor. Onun İslamiyet e, onların kullandığı manada kılıç dini değil. Yani İslam'da dinde hiçbir milleti zorla kılıç zoruyla dine sokmuş değil. Değil İslam medeniyeti. Tabii, kesinlikle. Me bu memleketler fethedilmiştir. Fetihler arkadaşlar. Fetihler eee <gülüyor> davet önünde, İslami davet önünde engel olan ve kendi batıl düşünceleriyle, batıl anlayışlarıyla, batıl inançlarıyla, şirki, küfri inançlarıyla, kendi toplumlarına hitap eden ve onları baskı altında bulunduran talihsiz otoriteleri ortadan kaldırmak için yapılır cihat. Cihat insanları İslam sokmak için yapılmaz. Kısır ile otorite, batıla çağıran, batılın üstün olmasını isteyen ve hak karşısında bir tehdit unsuru olarak e, karşı e, duran iktidarları evet. gücünü alıp e, orada insanları özgür iradesine ve hürriyetine bırakmak için cevaplar. Yani. Halka, Halka karşı yapılmaz. Evet. Kılıç soruyla kimse İslam'a sokulmaz. E, kesinlikle yani böyle bir şey olmaz. Yani kılıç soruyla kesin işte istediği bu peygamberin zamandaki savaşlarda da hani olmuştur. Hatta bir defasında işte sahabe tam kılıcı vuracak la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Hazreti Ali. Hazreti Ali değil mi? O zaman eee evet. öl vazgeçiyor. Ya öldürüyor. Öldürüyor. Peygamberimizin yanına gidiyor. Ne yaptın sen diyor? Kalbine evet. kalbine mi girdin diyor sen Yardım, onu diyor. Belki de gerçekten bunu, doğru söyledi diyor. Yani niye böyle bir şey yaptın diyor. Azarlıyor. Şimdi demek ki e, o anda açık yani belki tam ölecekti ölüm korkusundan dolayı bunu yaptı diyebiliriz. Sen de dersin ben ne derim. Ama peygamberimiz hayır diyor. Hayır. Belki doğruydu. Belki doğruydu. A, tabii ki yani siz savaş yapıyorsanız eğer bir millet la ilahe illallah dediğinde yani kafirlerden biri onu öldürmeyecekseniz Artık savaş yapmanız da mümkün değil. Yani tam adamı öldüreceksiniz. La ilahe illallah diyor. Öldürmüyorsunuz. Sonra arkasına dönüyorsunuz. O sizi öldürüyor. Böyle bir savaş yani böyle bir şey olmaz. Ancak münferit bir olay konusunda peygamberimiz böyle müdahil olmuştur. Münferit bir olay bu. Eğer bunu kafirler kullanırsalar bu şeyi o zaman onu dinlemeyiz. Yani de dersler ki Müslümanlarla savaşmaktan korkmayın ne zaman canınız tehlikeye girdiyse la ilahe illallah deyiverin, onlar sizi öldürmez. Dolayısıyla hücum edin, onlar sizi öldürmez. Siz onları öldürün. Manasında bir e, siyaset geliştirirseler, bunun karşılığında Müslümanlar olarak. ahmaklık yapmayacak. Canım, şey yani, evet. Mümferit olay olmaktan çıkıyor. Evet hocam, şimdi şey söyleyeceğim. Yok mesela, Pekan'den savaş hukukunda işte günümüzdeki gibi yani Cihat Anayip'te Çocuklara, yaşlılara, kadınlara Halka karşı halka zayetle Savaş olur Zaten peygamberimiz Orduya hep söylüyor Hiçbir yeşili koparmayın su. Hiçbir ne, ağaca ya. zarar vermeyin Hiçbir su menbaana zarar vermeyin Hiç el silah tutmayan Hiçbir insanı, kadını, çocuğu, ihtiyarı Veya el silahsız Sivil vatandaşı Öldürmeyin Size karşı savaşanlarla karşı savaşın Ve onlar da Eee Tamam, biz savaş istemiyoruz, teslim oluyoruz, kan dökülmesin diyorsa, onların savaşını da, barışını da kabul edin. Yani, ha ben sizi öldüreceğim, sizi De demeyin. Kasıt, insanları öldürmek değil. Kasıt, insanları öldürmek değil. Ne olsa olsun, her zaman e, asıl olan barıştır. Asıl olan barıştır. E, cihat, batıl otoriteleri, kaldırmak için vardır. Bağlıklı otoritenin sahiplerini de öldürmek değildir kasıt. Sadece onlara şu denir. Sen burada insanlara putu atmasını emrediyorsun. İnsanlara zulmediyorsun. İnsanlara haksızlık ediyorsun. Dolayısıyla artık sen bunları yapma. Allah'ın dininde böyle bir şey yok. Senin tebaan Hristiyan dahi olsa Yahudi dahi olsa sen bunlara zulmedemezsin der İslam. Hayır. Ve dolayısıyla Hristiyan bir tebayı, Yahudi bir tebayı zulümden kurtar, kurtarmak için bile cihat yapılabilir. Osmanlılar da yapmıştır bunu. Mesela işte Avustralya'ya Avustralya, Macarlara, Macarlara işte Avustralya'ya gitmiştir. Üç aylık mesafe gemilerle gitmişlerdir. Orada işte şehitlik var. Mesela şimdi Osman şehitliği var. Endonezya gitmişlerdir. Endonezya'ya gitmişlerdir. Yani e, niye? Gitmişlerdir. Orada e, Portekizler, yerli halka zulme diyorlar ve e, diyorlar ki bize Portekizler zulme diyor, gelin bizi kurtarın diyorlar ve Osmanlı oradaki Hristiyan tebaayı kurtarmak için gidiyor. E, yani e, La ilahe illallah diyen güç zulme karşıdır. Hristiyan dahi olsa ona zulme demezsin, hakkını yemez. Yahudi dahi olsa ona zulme demez. Zulüm yani Yahudi komşun var diyelim ki kesinlikle onun senin üzerinde hakları var. Asla e, ona zulmedemezsin. Bu Hristiyandır, Yahudidir. Ben buna zulmedeyim. Efendim kapısının önüne i̇şte, kirli atayım, şey atayım diyemezsin. Elbette onunla e, normal, hakka, hukuka uluslararası e, yani hukuk ilkelerine Uymak suretiyle, ona, onunla yaşamamız gere gerekiyor yani. Ama şu var burada, bilmemiz gereken. Hiçbir Yahudi, hiçbir Hristiyan'ı, hiçbir batıl dinde olanı kalbi duygularla sev sevmeyiz. Ha, ona merhab ederiz. Yani hastası var, hastaneye bile götürebilirsin. Bir, ta, bir tas yemek de ver kendisine. Veriyor, alıyor. Yani evet, ikramını da kabul edebilirsin. Yani kestimize mesela gelir hele yani, Hristiyan, Yahudi ise. Kalbi İslam'ı zekat bile veriyorlar. Zekat da verebilirsin, evet. Ama asla, asla kalbi duygularla ona sevgi besleyemezsin. Ama görünürde dersin ki bu potansiyel bir Müslüman, İleride Müslüman olacak. Ben buna İslam'ın güzel yüzünü göstereyim. Güzel ahlakını göstereyim de güzel komşuluğu da göstereyim de İslam'a girsin diye hayal edersin. Düşünürsün. Bu açıdan ya. ama asla ne güzel bir insan. Örnek bir insan. Keşke benim çocuklarım da bunun gibi olsak gibi bir düşünceye giremezsin. Giremeyiz. Kalbi duygularla sevemeyiz. Çünkü Allah ona gazap ediyor. Allah ona gazap ediyor. Niye gazap ediyor? Çünkü Allah'ın hukukunu çiğniyor. Allah'ın hukuku nedir? Allah diyor ki <gülüyor> Peygamberimizin Hac-ı e, bugün Peygamberimiz diyor ki Ey insanlar biliyor musunuz ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Derler ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Der ki ona ortak koşmadan sadece ona kulluk etmenizdir. Bu, Allah'ın sizin üzerinizdeki hakkıdır. Biliyor musunuz ki kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Allah ve Resulü dahi bilir. Buyur ki, ona ortak koşmadan kulluk edenleri yakmaması ve onları mükafatlandırması. Bu da kimin hakkı? Bu da Kulların Allah üzerindeki hakkı. Ee, böyle bir e, hadisi aldıktan sonra bilelim ki Allah'ın hukukunu çiğneyen Hristiyan, Yahudi, Mecusi, Zerdüşt, Şaman, neyse. Allah'ın hukukunu çiğniyorsa, yani Allah'a ortak koşuyorsa, bakınız, Allah'a ortak koşuyorsa... Allah'ın göndermiş olduğu elçiyi tanımıyorsa Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem elçiyi tanımıyor. Tanımak istemiyor. Onu peygamber olarak kabul etmiyor. Onun sözlerini de sözlerine kadir e, kıymet vermiyor. Şimdi e, Allah'ın kitabını tanımıyor. Hristiyan, Yahudi, Çukuran kelim tanımıyor. İnanmıyor. Onun içindeki ihtiva ettiği gerçeklere de inanmıyor. Kulup da etmiyor. Sonra Allah ile ilgili tanım yaptı dediğin zaman işte bir Hristiyan Allah baba, oğul, ruhu, Kudüs'tür diyor. Bir beşere ilahlık vası veriyor. Ee, Yahud Yahudilere sorduğun zaman da onların hepsi değil ama bir kısmı. Üzeyir Allah'ın oğludur diyecek kadar e, alçalıyorlar. Ve allah Teala bu söze öyle kızıyor ki. ''Tekâdus semâvâtu vel ard tetefattar ne? Az kalsın gökler ve yer paramparça olacaktı.'' Neden? ''Üzir, Allah'ın oğludur'' dediklerinden dolayı. Allah gazaba geliyor. Şimdi Allah'ın gazaba geldiği bir şahsiyet düşünün. Bu işte Hristiyan, diyelim ki İsa, Allah'ın oğludur dedi, Meryem ruhul Kudüs'tür dedi, Allah da babadır dedi. Mesela, Allah bundan gazaplanıyor mu? Gazaplanıyor. Bu kişiden Allah nefret ediyor, nefret ediyor. Ama sen de o kişiyi seviyorsun. Allah da seni izliyor. Benim nefret ettiğim bir kulu falan benim sevdiğim bir kul, sevmediğim bir kulu, nefret ettiğim bir kulu seviyor dediği zaman ne olur? Ona Allah kızar, yanlış yapıyorsun der. Onu sevme der. Ama der, onu, onu gerçeklere in, davet etmek için yanına yaklaşabilirsin. Ancak onu sevme kalpten der. El buğlu fil vel hubbu fil Alimlere göre imanın yediinci şartı Allah da sevmek, Allah da buz etmek. Allah için sevmek sevdiğini, buz eteceğin kişiyi de. Sırf Allah istediği için, Allah buz ettiği için buz etmek. Ya yani bu yani şeylere ilkilere dikkat etmemiz lazım. Evet, vakitte bir hayli ilerlemiş, 52 dakika olmuş. Şu ayeti bitirelim, bitirelim. Ya eyyuhennâs, ey insanlar, u'budû rabbakum, Rabbinize kulluk edin, ellezî halâkakum, ki sizi yarattı, vellezîne min qablikum. Sizden öncekileri de yarattı. Leallekum tettegûn. Kulluk edin ki belki de bu kulluk edişinizle takvaya erişirsiniz. Bu kulluk edişinizle cehennemden kurtulabilirsiniz. Bu kulluk edişinizle Rabbinizi gerçek bir sevgiyle sevebilirsiniz. Ona gerçek bir saygıyla saygı duyabilirsiniz. Gerçek bir insan, gerçek bir kul olabilirsiniz. Hmm. Şimdi çok enteresan, enteresan, bir insanın kulluk yapması demek illa ki de kulluk yapıyor manasına gelmez. İnsan kulluk yapıyor ama acaba bu kulluk kabul ediliyor mu, edilmiyor mu? Bu soru. Acaba bu insan bu kulluğu gerçek den yapıyor mu? Şirk koşmadan yapabiliyor mu? Sırf ibadetlerini, kulluğunu, hareketlerini, sözlerini, fiillerini Allah'ın rızasına göre dizayn edebiliyor mu? Edemiyor mu? İbadetin görüntüsü var, ruhu da var mı acaba? Yani ibadetleri sadece taklit mi yoksa de bunu yüreğinde hissedebiliyor mu? aklında gerçekliğini kavrayabiliyor mu? Kavrayıp bu rızaya yönelik bir yönelişe girebiliyor mu? Demek ki kulluk edin belki kurtuluşa erersiniz demesi her kulluk edenin kurtulamayacağını gösterir. Her kulluk edenin yani kulluğu, kulmuş gibi görünenin kurtulamayacağını gösteriyor. Kulmuş gibi. Sakal bıraktın o iyi. Evet. Cübbe giydin, tak sarık taktın vesaire vesaire. Ne Efendim? Ne e, yani camiye de gidiyorsun. Tamam. Namaz da kılıyorsun. da Her şey var. Belki da yapıyorsun. O da var. Yani görür. Ama eğer burada ihlas yok ise. Gerçekten burada ihlas yok ise. Bu ibadetler gösterişten uzak değilse. Bu ibadetler sadece Allah rızası için yapılmıyor ise. Bu giysi, bu sakal, bu kılık, kıyafet, bu efendim vaaz, nasihat, bu Kur'an dersleri vesaire ve sadece Allah rızası için yapılmıyorsa o takvaya götüren bir kulluk değil, kurtuluşa erdiren bir kulluk değil. Sadece şekilden şemalden ibaret kalır. Yeter mi bu kadar Allah razı olsun. Evet, sizin de Allah razı olsun. Ee, allah Teala cümlemizi sevdiği kullardan eylesin. Allah Hakiki kul olanlardan, evet. niyetlerinde salih olan, gayretlerinde azimli gayretli olan kullarından eylesin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi